Bismihî sübhâne ve emmî şey'in illâ yüsbihu bihamdihi. Esselâmu aleyküm ve rahmetullâhi ve berekâtühü. Aziz sıddık kardeşlerim. Kahraman Tahiri ve Hafız Mustafa'nın yaptıkları hizmet çok güzeldir. Onların tedbirleri isabetlidir, haktır. Nur fabrikasının divanında verdiğiniz kararlar ne olursa kabulümüzdür. İşârât-ı Kur'âniye tevabileriyle beraber çok güzel. Yalnız Seyyid Şefik'e giden mektup şahsına ait kısmı girmeyecekti. Layıkadan aldığınız parçalar da çok güzel. Büyük Ali sisteminde küçük ve ikinci Ali'nin manidar fıkrası iyidir fakat muhtasardır. En evvel gençlere ait 3-4 dersin ki Hafız Mustafa'ya vermiştik. El makinesiyle mümkünse eski hurufla, değilse yeni hurufla Nur Fabrikası'nın divanındaki heyet münasip görse ve hal müsaade etse yazılsın. Haşiye Risale-i Nur'un bir vazifesi huruful Kur'aniye'yi muhafaza olduğundan yeni hurufa zaruret derecesinde inşallah müsaade olur. Bize de bazı nüsuslar gönderilsin. Mübareklerin işaretül icazlarına bedel bir nüshamı posta ile gönderdik. Cuma gününe rast gelen bu bayram çok kıymetli olan Hacc-ül Ekber olduğundan hacca bu sene gidenler çok kazanmışlar. Cenab-ı Hak bizi de onların hayırlı dualarına hissedar eylesin. Amin. Tekrar ve tekrar o bayramınızı ve umum Risale-i Nur şakitlerinin bayramlarını ve nur ve gül fabrikalarının heyetlerini ve medrese Nuriye şakitlerinin ve üstadlarının ve barla sıddıklarının ve masumların ve ümmi ihtiyarların ricalen ve nisaen umumunun birer birer bayramlarını tebrik ediyoruz. Said Nursi. Bismihi Sübhaneh. وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ Esselâmü aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtuhu bi'adedi hurufi mâ keteptüm ve taba'tum. Aziz, sıddık, muktedir, müteyakkız kardeşlerim. Sizin mübarek leyali-i aşerenizi ve kurban bayramınızı tebrik ederiz. Nur fabrikası sahibi Hafız Ali'nin haşr-ı cismani hakkındaki hatırına gelen mes'ele ehemmiyetlidir ve mektubun ahirindeki temsili gayet güzel ve manidardır. O hatıra ile 9 şu â'ın mukaddem-i haşriyeden sonraki 9 bürhan-ı haşriyeyi istiyor diye anladım. Fakat maad-i teessüf, bir iki senedir tehlif vazifesi tevakkuf etmiş. Resail'in Nur'un mesaili, ilim ile, fikir ile, niyet ile ve kastî bir ihtiyarla değil, Ekseliyeti mutlaka ile sünuhat, zuhurat, ihtarât ile oluyor. Bu dokuz berahine şimdi ihtiyacı hakiki kalmamış ki, tehlife sevk olunmuyoruz. Evet, Erkân-ı İmâniye içinde, İmân-ı Billâh ve İmân-ı Bil-Yevm-il Âhir, âlem-i İslâmiyetin iki kutbu ve iki güneşidir. Birincisini, Risale-i Nur tamamîle bürhanlarını izah etmiş. İkinci kutub ise, kısmen müstakil olarak onuncu söz, yirmi dokuzuncu söz, yirmi sekizinci söz, hususan cismani lezzetlerin ispatında, ve Mukaddemi Haşriye gibi risalelerde gayet kuvvetli haşri cismaniyi ispat etmiş, muannitleri de susturmuş. Ve imanı billah gibi bu dünyadaki mevcudat zahir bir surette onu göstermediğinden kısmu ekserisi ise sair erkan-ı imaniye içinde haşri kuvvetli bir surette ispat eder. ez cümle Kur'an-ı mucizül beyan'ın hakkaniyetini ispat eden bütün hüccetleri İkinci derecede Haşr-ı Cismaniyi, binler ayatı Kur'aniyenin tasvir ve izahatlarıyla ispat ediyor. Acaba Kur'ân-ı Mu'cizül Beyan'ın mu'ciza ne? cennetin lezaiz-i cismaniyesinden bahisleri ve izahları derecesinden daha başka bir izaha lüzum kalır mı? Hem Rasûl-i Ekrem aleyhissalâtü vesselâmın hakkaniyetini ispat eden bütün mu'cizeleri, hüccetleri, ikinci derecede haşr-ı cismâniyi ve cennet ve cehennemin lezaiz ve âlâm-ı harika hârika ile tasvir ve izah ediyor ve o izahtan sonra daha izaha ihtiyaç kalır mı? Hem Cenâb-ı Hakk'ın vücûb-u vücudunu ve rahîmiyet ve hakîmiyetini ve ilim ve kudretini ve âdiliyet ve hafîziyetini, ve sıfat-ı kudsiyesini ispat eden bütün bürhanlar, hüccetler, bir cihette haşri ispat ettiği gibi, rububiyetin muktezası olan irsal-i rusul ve inzal-i kütüb cihetiyle, hem Risalet-i Muhammediye'yi aleyhissalatu vesselam istilzam, hem Kur'an, onun konuşması ve kelamı olduğunu ispat etmekle, Haşri ı cismaniyi tafsilatıyla bu iki noktadan yine ispat ediyor. Elhasıl, Risale-i Nur'da iman-ı billah, ve imanı bi'l-yevmil-ahir olan iki kutbu imani tam birbirine müsavi gelecek bir derecede ispat edilmiş. Yalnız bu kadar var ki haşr-i cismani kısmen sarihan ve kısmen zımni ve tebaii ispat edilmiş. Çünkü bu alem-i şehadet saniini gayet salih ve zahir gösteriyor ve haşr-ı zımni ve perdeli haber verir. İnşallah bir zaman Risale-i Nur'un şakirtlerinden birisi veya birkaç tanesi o dokuz makamı ve berahini telif edecek ve mukaddemeyi haşriye'nin başındaki ayat-ı azamın dokuz fıkrasının hazinelerini risale-i nur'da münteşir haşri cismani berahiniyle ve kalplerine gelen sünuhat ve ilhamat ile açıp 9. şuağı 10. sözden daha parlak, daha kuvvetli bir tarzda tekmil edecek. Bütün kardeşlerimize birer birer selam ve bayramlarınızı tebrik ediyoruz. Said Nursi Aziz Sıddık kardeşlerim! Asâ entekrehu şey'en ve huve hayrullekum sırrıyla, çok tecrübelerin neticesinde, çok defa zahiri muvaffakiyetsizlik, hakkımızda birer inayet perdesi olduğuna bir emaresi, belki bir delili de, bu sene biz, her tarafta bir nevi taarruz, o taarruzdan bir nevi cüzi tevakkuf, hem matbaaların kapıları şimdilik Risale-i Nûr'a, hatta yeni hurufla dahi kapanması hayırdır. Birkaç cihette inayettir ve himayettir. Evvela bu sene perde altında insanlar eşeddi zulüm ile rızık hakkında bir dehşetli ameliyat ve kader-i ilahi hakimane bir adaletle çoktan beri teraküm eden zekatları ve cizyeleri almak ve hadden çok ziyade tecavüz eden hırsı ve ihtikarı tokatlamak için umumî bir ameliyat-ı cerrahiye hengâmında Elbette yalnız imana ve ahirete hasrı nazar eden ve vazife noktasında hayatı ictimaiye çok bakmayan ve ihlası tammı kazanmak için hiçbir maksada alet ve hiçbir dünyevi cereyana tabi olmayan Risale-i Nur'un parlak ve kuvvetli hizmeti tesettür perdesi altından çıkıp aşikar bir tarzda olsaydı herhalde birinci ameliyatu insaniye ona ilişecekti ve ikinci ameliyatı kaderiye rızık ve mide üzerine olması cihetiyle ya insanların nazarlarını o hizmetten çevirecekti mideleriyle meşgul edecekti veyahut o hizmetin ihlasını bir derece kırıp malişet derdinin bir hissesi onda bulunacaktı sâniyen yazılmasına şimdilik lüzum yok salisen izharına bu zamanda izin yok Fakat madem şakiplerin gayret ve şevk ve himmetleri şimdiye kadar matbaalara ihtiyaç bırakmamışlar inşallah okusî hizmete devam edip o elmas kalemler ile neşri envar edecekler. Madem bütün bütün mesleğimize muhalif olan yeni hurufu bir iki risale için kabul ettiğimiz halde matbaacılar çekindiler, o hayrı azîmi kaybettiler. Siz o iki risaleyi bizim hesabımıza kahraman kardeşlerimizden 20 30 zata tevzi ederek 20 30 nüsayı eski hurufla yazdırınız. Yazan kalem sahiplerine daimi hasenet kazandıran o pek büyük hayrı siz kazanınız. Eğer yeni hurufla el makinası o iki risaleden yazılmış nüshalar varsa bize bazı nüshalar gönderiniz. İşarat-ı Kur'aniye ve 3 Kerameti Aleviye ve Kerameti Gavsiye hakkındaki Siki Gaybiye risalesine bir tenbih ve ihtardır. Bu gayet mahrem risaleler nasılsa muannit bir namahremin eline bu risalelerden birisi geçmiş. Gayet sathî ve inat nazarıyla bir iki yerine haksız bir itiraz ile, ehemmiyetli bir hâdiseye sebebiyet verdiğinden, bu mecmua, Risale-i Nur'un has talebelerine belki ehass-ı havassa mahsus olduğu halde ve benim vefatımdan sonra intişarına müsaade olmasıyla beraber, şimdi mezkûr hadise’nin sebebiyle herkese değil, belki ehli insaf ve Risale-i Nur'la alâkadar, ve talebelerinden bulunanlara haslardan birkaç şakirdin tensibiyle gösterilebilir fikriyle yazdık. 2. nokta. Bu risale Sikkiy-i Gaybiye baştan aşağıya kadar bir tek neticeye bakar. Bine yakın emarelerle risalenin nurun makbuliyetine gaybi bir imza basıldığını ispat ediyor. Böyle bir tek davaya bu derece kesretli ve ayrı ayrı cihetlerde binler emareler ve imalar onu göstermesi ilm elyakîn değil belki aynel yakin belki hakkal yakin derecesinde o davayı ispat eder. Üçüncü nokta. Bu risaleyi mütelaa eden zatlar inceden inceye hususan cifri hesabatına meşgul olma lüzum yok. Hem bir kısmı anlaşılmasa da zararı yok, hem umumunu okumak da lazım değil. Hem Kerameti Gavsiyenin ahirinde 224. sayfede Şamlı Hafız Tevfik'in fıkrasından başlayıp ahire kadar mütelaadan sonra ve baştaki mukaddemeyi de okuduktan sonra istediği parçayı okusun. Aziz sırtık kardeşlerim, hem Katip Osman'ın, hem Mübareklerden İbrahim'in, hem Nur Fabrika Sahibi'nin, hem Hulusi Sani'nin mektupları bir iki günde geldiler. Merak ile mahzun kalbimizi müferrah elediler. Katip Osman'ın mektubunda hususi selamlarını gönderdiği zatların Hususan Kahraman rüştü, Zühdü Bedevi ve Nuri kardeşlerimize hasseten ve umuma selam ve selametlerine dua. Ve Hüsrev'in yakında gelmesinin tebşiri, onun hakkındaki merakımızı izale etti. Maşallah, Kâtib Osman'da Hüsrev gibi mucibi merak noktaları yazıyor. Onun mektubunu getiren Halıcı İbrahim demiş ki, Sıddık Süleyman, Rüşdü buraya gelmek ihtimali var. O Kahraman kardeşim yakinen bilsin ki ben, ondan ziyade onamış takım fakat o her gün has dairesinin birinci safında manen yanımızda bulunuyor manevi kazançlarımıza da hissedar oluyor bizim mesleğimizde sohbet-i suriye ehemmiyeti azdır hem bu dehşetli ameliyatı dahiliye hengamında ve yol masrafı çok ziyade olduğundan gelmek münasip olmuyor ve de ham ehli dünya burada ziyade bize dikkat ediyorlar hatta bu bayramda kapımızı ziyaretçilere kapadık Hafız Ali'nin mektubunda rüştünün bir teşebbüsü var ki gençlere ait 4-5 parça ders ki Hafız Mustafa'ya vermiştim ki tab etsin. Cenabı Hakk'a şükür sizin kesretli kalemleriniz matbaaya ihtiyaç bırakmıyor. Eğer kolayca ucuzca mümkün olsa eski veya yeni hurufla yaparsınız. Hafız Ali'nin mektubunda Risale-i Nura karşı kemale mahviyetle kemali ihlası ve irtibatı Onun eskiden beri takdir ettiğim bir hasiyeti mümtazesini göstermekle beraber benim gibi bir biçareyi de şefaatçi yapıp ben de onun kemali samimiyetini şefaatçi yapıp duasına amin derim. Mübarek köyünden Mübarekler cemaatinden Mübarek İbrahim'in bereketli mektubunu okudum. Beni memnun eden çok sözler var içinde. Ve bilhassa benim başıma yağan yağmurdan riyada içmesi Ve biraderzadesi Osman'ın ileride Risale-i Nûr'a talebi olması için kendini okutması bizi mesrur eyledi. Cenab-ı Hak öyle mübarekleri o köyde çoğalsın. Amin.